Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a iman edin dendiği zaman biz yalnız bize indirilene inanırız derler. Ondan başkasını inkar ederler. Oysa Kur'an ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan ilahi bir vahiydir. Onlara şöyle de eğer Tevrat'a inanıyorsanız bundan önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürdünüz? Kur'an'ın daha önce indirilen kitapları doğruladığına birçok ayet-i kerimede de dikkat çekilmiştir. Bakara 41-91-97 Ali İmran 3 Nisa 47 Maide 48 Yunus 37 Yusuf 111 Ahkaf 30 Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine inanmıyor peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bütün bunlar Onların Allah'a isyan etmeleri ve hadlerini aşmaları yüzünden oldu. Bakara 61 Yahudilerin peygamberleri öldürdükleri başka ayetlere de anlatılmaktadır. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar eden, peygamberleri haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenlere elen verici bir azap ile müjdele. Ali İmran 21 Onların bu cinayetlerine Ali İmran 112. ayette de temas edilmektedir. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Ama o yanınızdan ayrılınca buzağa tapmıştınız. İşte siz o zalimlersiniz. Bir zamanlar Tur dağını üzerinize kaldırarak Tevrat'a göre yaşayacağınıza dair Sizden söz almış ve size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın ve ona kulak verin demiştik. Onlar ise duyduk ama itaat etmiyoruz dediler. Çünkü inkar etmeleri yüzünden kalplerindeki buzağı sevgisi iliklerine işlemişti. Onlara şöyle de eğer ileri sürdüğünüz gibi müminseniz inancınız size ne çirkin şeyleri emrediyor. Ant olsun ki biz Musa'yı apaçık 9 mucizeye vermiştik. İsra 101. bu ayetin dipnotunda 9 mucizeden söz eden ayetler zikredilmiştir. Ayetin burada buraya kadar olan kısmı Bakara suresi 63. ayette aynen geçmiş. Konuyla ilgili diğer ayetler bu ayetin dipnotunda zikredilmiştir. İsrailoğullarından alınan sözlerle ilgili diğer ayetler Bakara suresi 40. ayetin dipnotunda verilmiştir. Onlara şöyle de, eğer ahiret yurdu başkalarına değil de Allah katında sadece size ait ise ve siz de bu inancınızda samimi iseniz hemen ölümü isteyin de görelim. Bu ayette Yahudilerin kendilerini herkesten üstün görme hastalıklarına işaret edilmekte, onların Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek, Bakara 111, birkaç gün hariç bize kesinlikle ateş dokunmayacak, Bakara 80, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz, maide onsuz gibi iddiaları hatırlatılmaktadır. De ki, ey Yahudiler, eğer diğer insanların değil de sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman hemen ölümü isteyin. Eğer iddianıza doğruysanız, Cuma 6. Fakat onlar daha önce işledikleri günahlar yüzünden hiçbir zaman ölümü isteyemezler. Allah ise o zalimleri iyi bilir. Bu ayet Cuma suresi 7. ayette de tekrarlanmaktadır. Allah ise o zalimleri iyi bilir. ifadesi Bakara 246 ve Tevbe 47'de de geçmektedir. Elbette sen onları insanların Yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Onlardaki hırs, müşriklerde bile yoktur. Her biri bin yıl yaşamak ister. Bu kadar yaşamak bile onları azaptan kurtarmaz. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını görmektedir. Müşrik, Allah'tan başkasına ilah diye tapan, yahut Allah'tan başkasına ilahlık özellikleri yakıştıran, onları Allah'ın işlerinde ve egemenliğinde pay sahibi olarak gören kimseye denir. Kainatı denetimi altında tutma, yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılama, gizli ve açık her şeyi bilme gibi üstün özellikler sadece Allah-u Teala'dan bulunduğu halde bu özelliklerin başkalarında da bulunduğunu ileri sürmek onlara ilahlık yakıştırmak olur. Müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeyler arasında çeşitli tabiat olayları ve varlıklar, dünyaca büyük tanınan kimseler, Allah'ı sever gibi sevelerek itaat edilen ve peşinden gidilenler, yıldızlar, melekler, cinler, şeytanlar sayılabilir. Allah'a evlat yakıştırmak gibi bir kısım peygamber veya melekleri Allah'ın oğlu veya kızı saymak da Allah'a şirk koşmaktır. Düşün bir kere biz onları yıllarca nimetlerimizden faydalandırsak sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse nimetlerden bunca yararlanmaları onlara ne fayda verir? Şu ara 205-207 O Yahudilere söyle Cebrail'e kim düşmansa şunu iyi bilsin ki daha önce gönderilen kitapları doğrulayan ve müminlere bir rehber ve müjdeleci olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir. Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlıkları ile ilgili hadis bir sonraki ayetin dipnotunda verilecektir. Kur'an'da daha önce indirilen kitapları doğruladığına birçok ayet-i kerimede dikkat çekmiştir. Bakara 41, 91, 97, Ali İmran 3. Nisa 47, Mahide 48, Yunus 37, Yusuf 111, Ahkaf 30. Kur'an-ı Kerim'in müminlere bir rehber ve rahmet, bir müjdeleyici, bir öğüt, kalpleri hastalıklara bir şifa olma özelliği muhtelif ayetlerde edilmektedir. Hem müjdeleyici hem de uyarıcı olarak indirilmiştir. Fakat çokları ona sırtlarını döndüler. Kulak vermiyorlar. Fussilet 4. Ey, iman, ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine deva, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir. Yunus 57. Kur'an-ı Kerim'in sayılan özelliklerini dile getiren ayetler bu ayetin diplotunda zikredilmiştir. De ki, o Kur'an'ı müminlerin imanını pekiştirmek Müslümanlara bir rehber ve bir müjdeleyici olmak üzere Rabbinden değişmez bir gerçek olarak Ruhul Kudüs indirmiştir. Nahıl 102 Uyaranlardan olasın diye senin kalbine onu ruhulemin indirmiştir. Apacık bir Arapça ile. Şura 193-195 Kıyamet 16-18 O Kur'an gerçekten çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Tekbir 19. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa, Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Elbette biz sana apacık ayetler indirdik, yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez. Cebrail a.s. düşman olanlar Yahudiler'dir. Peygamber Efendimiz Medine'yi yirit edince Yahudilerin önde gelen alimlerinden Abdullah İbni Selam onu ziyarete gitti ve kendisine peygamberlerden başka kimsenin bilemeyeceği üç şey soracağını söyledi. Sorularının cevabını alınca bir peygamberin huzurunda bulunduğunu anlayarak İslamiyet'i kabul etti. Sorduğu soruların cevabını Cebrail'in getirdiğini öğrenince Yahudilerin bu meleğe düşman olduklarını haber verdi. Buhari, Hazreti Musa'ya, Haydi sen ve Rabbin birlikte gidip savaşın, biz işte burada oturuyoruz, Maide 24 diyecek kadar saygısız ve korkuk olan İsra yolları, Cebrail'e savaş emrini ve helak edilecek topluluklara ilahi azabı getirdiği için düşman ediler. Ahmet bin Hambel Yoldan çıkmış olan ifadesi fasık kelimesinin karşılığıdır. Onların her söz verişinde içlerinden bir topluluk o sözü bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Allah katında canlıların en kötüsü bir daha iman etmeyecek derecede kafir olanlardır. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın ama her defasında hem de Allah'tan hiç korkmadan Antlaşmalarını bozan kimselerdir. Enfal 55-56 İçlerinden pek azı dışında onlardan hep hainlik görürsün. Maide 13 İnsanların çoğunun iman etmediği çeşitli ayetlerle belirtilmektedir. Hud 17 Rad 1 Şuara 8 67 103 121 139 158 174 190 Ayrıca Nahıl 83 İsra 89 Fırkan 50 Rum 42 Burada şu ayette düşünülmelidir. Yeryüz, yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanlarına göre hareket eder ve yalnız tahmin yürütürler. Enam 116 Ne zaman Allah tarafından onlara Ellerindeki kitabı doğrulayan bir peygamber geldiyse kendilerine kitap verilenlerin bir kısmı sanki onun farkında değillermiş gibi Allah'ın kitabını bir kenara atıp terk ettiler. Allah'ın son elçidesinin bütün özellikleri ellerindeki Tevrat'ta yazılı olduğu halde bunları bilmiyormuş gibi davranan Yahudi bilginlerinin tutumu kınanmaktadır. Onlar Süleyman'ın saltanatı konusunda şeytanların uydurduğu yalanlara uydular. Oysa Süleyman hiçbir zaman kâfir olmadı. Fakat insanlara büyü yapmayı Babil'de Harut ve Marut adlı meleklere indirilen bilgileri öğreten o şeytanlar kafir oldular. Halbuki o iki melek, ''Biz insanları denemek için gönderildik, sakın büyü yaparak kafir olma.'' demeden, Kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar ise bu iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa onlar Allah'ın izni olmadıkça o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Fakat onlar kendilerine yarar değil zarar getirecek şeyleri biliyorlardı. Ve elbette onlar büyüyü satın alan kimselerin ahirette hiçbir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar. Keşke bunu da bilselerdi. Yahudiler Hz. Süleyman'ı hiç sevmezlerdi. Onun Resul-i Ekrem'in dediği gibi bir peygamber değil, büyüyle olağanüstü güçler elde eden hayvanlara ve cinlere söz geçiren bir hükümdar olduğunu ileri sürürlerdi. Bunun sebebi şu idi. Hicid suresi 18. ayetin dipnotunda da Açıklanacağı üzere şeytanlar Allah'ın emirlerini birbirine aktaran meleklerden kulak hırsızlığı yaparak yarım yamalak duydukları bir şeye yüz yalan katarak onları kâhin dostlarına iletirlerdi. Onlar da gaybten haber veriyoruz diye insanları kandırırlardı. Buhari. Süleyman aleyhisselam onların sırlarının yazılı olduğu bilgileri ele geçirdi ve Bunları tahtının altına gömdü. Onun vefatından sonra şeytanlar bu gömülü bilgileri ortaya çıkardılar ve onu insanlara Süleyman'ın eşsiz hazinesi büyüsü diye sundular. Said bin Mansur Es-Sünen Hakim el-Müsterek Ayette allah Teala onların bu iddialarının hiçbir kıymeti ve esası bulunmadığını belirtmektedir. Şeytana en fazla sevdiren şeyin eşleri birbirinden ayırmak olduğu anlaşılmaktadır. Resul-i Ekrem, İblis adlı büyük şeytanın yeryüzüne dağılan askerlerinden günlük rapor alırken onların yaptıklarını genellikle önemsemediğini ama karı kocayı birbirinden ayıranlardan memnun olup onları tebrik ettiğini haber vermektedir. Müslim Ahmet bin Hanbel Sihir yapan kimse Allah'ın koyduğu düzeni değiştirmeye çalıştığı için bu ayet sihir öğretmeyi ve yapmayı yasaklamaktadır. İşte bu sebeple Resul Ekrem Allah'a şirk koşmak gibi sihir yapmanın da en büyük günahlardan biri olduğunu söylemiş Buhari. Çalıntı ve yetik bir malın yerini öğrenmek üzere büyücüye giden ve onun söylediklerine inanan kimsenin 40 gün boyunca hiçbir namazının kabul olunmayacağını belirtmiştir. Müslim, Ahmed bin Hanbel. Taha 57 73 ve şu ara 34-51 surelerinde sihir konusu geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Eğer onlar iman edip de Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınırlardı, sakınsalardı, Allah'ın onlara vereceği sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Eğer iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah, şükredenin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Nisa 147 Eğer ehli kitap, onlar iman edip Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınsalardı, biz onların günahlarını örter, kendilerini nimetlerle dolu cennetlere koyardık. Maide 65 Eğer o ülkelerin halkı iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, biz onların üzerine gökten ve yerden bolluk ve bereket kapılarını açardık. Araf 96 Azabı gördükten sonra iman eden ve imanlarının faydasını gören hiçbir kasaba halkı olmadı. Ancak Yunus'un kavmi hariç onlar iman edince biz de dünya hayatında kendilerini rezil eden azabı onlardan kaldırdık ve onları bir süre daha dünya nimetlerinden faydalandırdık. Yunus 98 Doğru yolu gösteren Kur'an'ı işitir, işitmez. Biz ona iman ettik. E Rabbine iman eden kimse ne ecrinin eksilmesinden korkar, ne zulme uğramaktan. Cin 13 Ey iman edenler! Peygamber'e bize bakar mısın diyeceğiniz zaman, râina demeyin, ne deyin ve onu dinleyin. Kafirlere acı bir azap vardır. Nisa suresi 46. ayette daha geniş anlatıldığı üzere peygamber efendimizin sözlerini iyi anlayabilmek için onun kendileriyle daha fazla ilgilenmesini isteyen bazı müslümanlar Resul-i Ekrem'e bize de kulak ver, bizi de dinle anlamında rayine derlerdi. Bu kelime iyi harfi uzatılarak rayina diye söylediğinde ise bizim çobanımız anlamına geliyordu. Yahudiler de peygamber efendimizle alay etmek için kelimeyi uzatarak söylüyorlardı. İşte bunun üzerine Müslümanlardan biz de bakar mısın anlamında unzuruna demelerini emreden bu ayet nazil oldu. Kafirler resul Ekrem ile çobanımız diye alay etmeye kalkmışlar. Fakat allah Teala onların halinin daha beter olduğunu şöyle haber vermiştir. Kafirleri gerçeğe davet eden kimsenin hali bağırıp çağırmadan, Başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobana benzer. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar. Bakara 171 Ehli Kitap Olsun müşrikler, ehli kitap olsun, müşrikler olsun, kafirlerin hiçbiri Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemez. Allah ise rahmetini dilediğine lütfeder. Allah pek büyük lütuf sahibidir. Ehli kitap, ilahi bir kitaba inananlar demek olup, Kur'an-ı Kerim'de genellikle Yahudi ve Hristiyan için kullanılmakta ve 34 yerde geçmektedir. Müşrik, Allah'tan başkasını ilah yerine koyan kimse demektir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir. Cuma 4